Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.